Horoz dövüştüren rakçıların radyo programı Kendini yabancı hissedenlerin radyo programı Denize düşüp kobraya sarılanların radyo programı Makarnayla yatıp kalkanların radyo programı İslerini iddiaya basanların radyo programı Aklıyla Düşünenlerin Radyo Programı Kuzgunlar Radyo Kuzgunlar Radyo 5. Bölümden herkese merhaba arkadaşlar 5 bölüm mi olmuş? 5 bölüm oldu evet Fikri evet. fark edemesek de 5 bölüm kadar ilerledik ee, Güzel oldu, i̇yi, iyi oldu İyi de oldu hiç yani 5 bölüm yapmış gibi değilim şu an <gülüyor> Donanamına nasıl hissediyorsun? Sana bir şeyler kattı mı bu 5 bölüm? Tabii ki kendimi bayağı geliştirdim Ne konu <gülüyor> Yolda gören çeviriyor. alıyorlar. Tabi. Bileklerine imza atıyor musun? Hep. Hmm. İlginç. Farklı yerlere de imza atmak istiyorum. <gülüyor> Ama atamıyorsun. Henüz değil. Ha, i̇nşallah. Yani böyle bir 10 bölüm daha çekmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. tanelerden falan çeviriyorlar beni genelde. <gülüyor> Kitle. Ondan sonra 10 on bölüm sonra falan artık istediğin yere imza atabiliriz. 10 bölüm sonra biz olacak mıyız yani burada? Olmaz mıyız? Vaktimiz az. Her evet, kısa kuş. <gülüyor> evet oradan oraya bağladık. Evet arkadaşlar bir beş bölüm olduk, ee, güzel oldu. Sizlerde desteklerinizi esirgemediniz. Güzel güzel geldik beşinci bölüme kadar. Sponsorların desteğiyle. Desteklerimiz sadece bana özel. Benim alamadığım paralarla. <gülüyor> ee, bugün yine e, güzel bir konumuz var yanımızda. Önce ona bir selam verelim ve yine her zaman olduğu gibi bir şarkı girelim. Daha sonra güzel güzel başlayalım muhabbetlerimize. Tutku hanım var yanımızda. Merhaba. Fetih'in ünlü simalarından. <gülüyor> evet. O, o benim, özellikle. o bana <gülüyor> özel <özellikle. gülüyor> <gülüyor> senin. Senin için miydi sadece? Siması sensen, ben poça mahallesinin ünlü simalarından. Tutku Tok yanımızda. Ee, Söyleyeceğin bir şeyler var mı Tutku? Ya burada olduğum. için <gülüyor> <gülüyor> Ben buraya her gelen de bunu söylüyor. Burada <gülüyor> olduğum için <gülüyor> mutluyum. Beni çağırdığınız için. Nedir bana diyeyim? bu temiz da... sayfayı ayırdığınız için çok teşekkür Tabii. ederim. Temiz sayfa. Temiz sayfa. Hani sıfırdan başlamıyoruz. Ben şey düşünüyordum belki hani buradan sonra bir ünlü olacağım yani, falan tamam. diye düşünülür. Tamam. Yola çeviriyor. Çok abi. kişi ünlü yaptık. Evet. Yaptık. Yaptık canım. Onun zaman... için <gülüyor> bence ejanlandım. <gülüyor> yani Kovançi falan hep yani <gülüyor> en son Ayşe'yi aldık işte diye ciddim. Ayşe, Ayşen. Ha, var diyemiyor <gülüyor> önce. Ben de Ayşe diye Derbekçi Ayşe mı diye. Onu çok istedik de yetmedi yani. Paramız yetmedi. Semenim, evet. evet. Şimdi e, şarkımıza girelim. Evet, Arkadaşlarımızı sıkmadan. Ahmet Kaya için yapılan bir Saygı Albüm var. Bileksiz evet. değil mi albümle de? Çok seviyoruz, çok sevdik. E, Bireksiz Bileksiz albümü e, oradan bir Teoman şarkısına gireceğiz. Teoman'ın coverladığı şarkı. Birazdan sizlerle izleriz arkadaşlar keyifli dinlemeler. Yani. Özgürlükse Özgürüz ikimizde O çalı kuşu Bense kafeste kanar ya O dolaşmış daldan dala Savurmuş yüreğine Bölmüşüm yüreğimi, baş kaldıran dizeler. Aramakmış oysa sevmek, özlemekmiş oysa sevmek. Bulup bulur, itirmekmiş Düşsel bir oyuncağı. Yalanmış, hepsi yalan. Yalanmış, hepsi yalan. Sevmek diye bir şey varmış, sevmek. Acı çektim susarak Şu kısacık konuklukta Deprem kargaşasında Yaşadım birkaç bin yıl Acılara, tutunlara Çekmek özgürlükse, özgürlük ikimizde acılardan artık kalan işte bu bakışlarmış bu diye gözlerinde gün batımı bulutlarmış yalanlı cepçi yalan ya sizlerleyiz. Çok güzel bir şarkı dinledik. Harbiden de çok güzel olmuş. Ben sabahtan beri bu şarkı dinliyorum. Ben yani. duvarları tırmaladım yine. Tırma, ama tırmalanacak bir şarkı. Tırmalı beni, kaşa beni. <gülüyor> Sabaha kadar mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Sabaha karşı yatır beni miydi? Ba bayıra karşı. Ha, bayıra, bayıra karşı. karşı yatır beni. Aa Tutku biliyorsun. Tabii ki. Çocukken tutku. en sevdiğim şarkıydı. Evet. E, Fikri e, sana bir soru sormak istiyorum. Bana sorma soruyu. Konuğumuza soralım. Evet. Konuğumuz çok e, şirin görünüyor. Çok hevesli böyle. Evet. Ünlü olmaya. <gülüyor> Tabii ki. Evet. Evet. buraya onun için geldi. Önümüzdeki, önümüzdeki günlerde bahar şenlikleri var bütün okullarda. Evet, bütün maalesef. üniversitelerde. Önümüzdeki maalesef hafta ya. değil. Sırayla başlıyor. Önümüzdeki İki günlerde. 2 hafta sonra. Günlerde. Ee, bahar şenliklerinde e, çok mesut olduğun insanlar gelecek. Gerçekten hepsini çok çok ayrı ayrı seviyorum. Hepsi çok sevdiğim insanlar. Gerçekten dört gözle bekliyorum hepsinin gelmesini. Fikri açtı dört gözlerini. <gülüyor> Açtım tabii ben Gülşen'i çok severim. Yatacağız kaçacağız. <gülüyor> tabii ırgalamaz bir falan. <gülüyor> ben de kolpanın çok büyük hayranıyım gerçekten böyle. Böyle kendim, ayrılık olmaz. Kendimden geçeceğim çığlık falan atacağım sahnenin önünde gerçekten. Soğuk yataklar mı ne öyle bir şarkısı şey vardı? Orası geceler soğuk... Hayır oğlum o şeyindi. Yatının soğuk tarafı. Ha ha, soğuk tarafı. Geceli soğuklu bir şey olması lazımdı, evet. Tabii Gülşen'in Kardan Adamı falan aynı şekilde. Ya Gülşen'in gelmesi. Ya bir de ama anlamadım nokta Pamukkale Üniversitesi'nde şey yapıldı, anket yapıldı, ankette duman. Duman aynı. Birinci oldu ve getiremeyecekleri insanların ya ankete koydular, onu anlamış değil. Bir de sanırım ilk üçten hiç kimse yok getirdiklerinin evet. arasında, yani ikinci şeymiş herhalde. Sıla da. Evet. evet. Yani Sıla Gülşenle Sıla gelse... <gülüyor> yani. Yani, yani. Irgalamaz <gülüyor> yani. Irgalamaz beni. <gülüyor> Irgalamaz beni ya. Yani tutku beğenmediğini söylüyor. Fikri. Bahar şenliklerini ben hiç sevmiyorum diyor. Ben gideceğim zaten bahar şenliklerine. Protesto ediyorum kendi yapımda Beni çok umursa, umursacaklar çünkü. Ben tek Hı. şey... Yani sen evet gerçekten sen gittin diye Hı. altlar yakıp belki de... Çok tanesikten. üzüleceklerinden eminim ya Peki ben... işin, ne olmasını istiyorsunuz? Bahar şenliklerinde ne olsun, ne yapılsın? Yani sence ne yapılsın? Şimdi bahar, benim aklıma gelen bahar şenliği dediğin insanlar yani o kadar güzel eğlence, o kadar güzel hani baharı tadım tadacak insanlar hani onu anımsatacak şeyler olmalı ki. Evet. Yani sabahından başlayarak gecesine kadar. Tamam. Çılgınca parti Evet zaten Pamukkale Üniversitesi hep böyle oluyor geçen sene Bahar şenliği diyorlar sadece konserden bir. En son bir, bira sokanları yakapaça atıyorlardı ben son gün geldim. Evet öyleymiş. Yani ya, alkol içer insanlar. Kime yani. ne? Ben pe pet Hı. şişede rakı sokmayı düşünüyorum artık yasakmış. Yapacak bir şey yok. Ya ona geçtin zaten okul çevresinde hiçbir yerde alkol kullanamıyorsun zaten. Hani birinde hiçbirinde falan onların dışında Ya onlar diyorum. ayrı konular da şimdi. Hı. Ee, Hı. Yani ne istiyorsun? Hani bahar şenliği ne olsun sence? Veya ya. da Hı. ülkemizde insanlar nasıl bahar şenlikleri bekliyorlar? Ya bahar şenlikleri... Şey gibi sorun, bir muhabir gibi sorun. <gülüyor> <gülüyor> Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aslında ne bileyim baktığımda şey işte büyük şehirlerdeki adı duyulan, adı bilinen üniversitelerde ne bileyim. Daha çok kendi dinlediğim grupların ya da şarkıcıların, sanatçıların gelmesini beklediğimden ağır hayal kırıklığına uğruyorum genellikle. Gerçi bu kişileri çok sevinen insanlar mutlaka olmuştur. Tabii canım. Sev. Oldu yani oldu. <gülüyor> Kendim tecrübe ettim diyorsun. Sikri yanında Aynen. mı sevindiler? <gülüyor> Söylemiyim artık. Ben de aslında Gülşen sevmiyorum değilim. Hı? <gülüyor> <gülüyor> beni. Örgülamaz beni tabi. Kardan adam. Çok bayılırım yani o. Model gerçi o kadar kötü değildi. Ben modelin Ekimler Festivali, Açık Hava evet. Festivalinde konserine gitmiştim. Ben eğlenmiştim. Şimdi doğru söylemek gerekirse. Güzel şarkıları tek da. Tek başıma var gittiğim aslında. halde. Yani tek başıma gittiğim halde dans etmiştim. O, o derece yani bilmiyorum. Hem de biz senin veriyor. dans etmene şaşırmıyoruz artık. <gülüyor> yani dans etmeyi senin kadar seven bir insanla ben ömrüm boyunca karşılaşmadım. Ya, <gülüyor> evet. Dans etmeyecek bir insanlar bara gelmesinler zaten. Anlamıyorum dans etmeyecek adam niye bara geliyor? Kız kesmeye ya da erkek kesmeye mi geliyor? Biz soda içmeye gidiyoruz belki yani para geldi. Papa gitsinler. Pa Papa gitsin. Evet. Puba gitsinler özellikle. <gülüyor> yani geçen hafta daha kalan anılarımızla puba gitsinler. Konuşamadığımız şeyler vardı geçen hafta. <gülüyor> evet yani konuşamadık. Üzerine konuşamadık. Pupa. ben puba evet. da gidiyorum aslında. Evet. Ne bileyim. Ama alkol şart yani bahar şenliği. O zaman eğlenceli şey, olur ben yani. sadece bizim, şey hani, sınıf sınıf bizim okulda mı yoksa diğer okullarda serbest mi ben okulda? Hayır, hiçbir okulda serbest değil ama sokuyorlar birçok okulda. Ya mutlaka gizli sokan var mı? Şey vişnelik tesisleri varmış herhalde. Sürekli festival isimlerini orada görüyorum. Yani yine öyle bir organizasyon mu yapıyorlar acaba? Orada mı yapıyorlar Hı. hep sendiklerinin? Ben yani en çok bilmiyorum. Popüler ya. olan ODTÜ diyebiliyorum. Şey Bahar güzel Şenlik oluyor. E, İTÜ Fest Onlarınki de çok güzel, çok güzel. Koç Koç yani <gülüyor> adamların şey, parası var belki <gülüyor> getirtiyorlar zaten. Niye biz, öyle diyorsun? Biz bizim, gariban. Bizim sponsorumuz Pamukkale Turizm. Öyle evet, mi? Evet, evet. Geçen sene Gangnam ile e göbek attılar sannet hatırlıyorum ben. Ya işte hayır bunlar olmalı. Harbiden <gülüyor> olmalı. Yani adam gündüz doğulu zurnayı getirsin insanları oynatsın. Bak, Eğlendirmeliler yapsınlar. aslında. Yapsınlar. Birazcık da şey olmalı gibi düşünüyorum. Yani çok fazla kesinden insan var üniversitede din. Ee, ve Herkese hitap edecek tane etkinlikler yapmalılar Halay aslında. çeksinler bak. Senin dostların. Ya <gülüyor> ben <gülüyor> Ondan Bak mesela giden. neden türkücü getirmiyorlar şeylere? Evet e, getirsinler. Ne evet. var? Türkü dinleyen insanlar ben var. Şey, severim. Ben de çok severim. Ben çok severim. Yörük çadırında çalan Ahmet abimiz var. Yani Derbeci o... Ayşe gelsin. Yani onlar <gülüyor> gündüz fazlına kalsın davulcularla. Evet. Ama Bence, harbiden yani gelsin. Türkücü de getiriyor. Ben yöresel şarkıcıları isterim Etnik burada. Etnik müzik evet. yapan insanlar da gelsin mesela. Bağımsız müzik yapan insanlar. Çok saçma. Aynen, o Gün kadar içinde saçma hani geceleri belki astrolisi falan çağıracaklar Gülşen'i getirecekler ama. Grup yorumu getirsinler abi. Getirsinler. <gülüyor> Etnik müzik bize. yapan birçok insan var. Onları getirsinler. So şeyde, yolda yani Bizim okulumuzda yani. haber çıktı geçen utandırıcı bir haber. Ali İsmail Korkmaz belgeselini evet. yayınlatmamaları. Evet. Yapmışlar onu efendim? ama evet. galiba dün gösterim vardı yanlış bilmiyorsam. Bilmiyorum. Millet nemfomanyak izliyor üniversitelerinde. Biz ben dün izledim bu arada çok güzel filmmiş. Ben daha izleyemedim ama yakın zamanda. Yalnız ben de izlemeli düşünüyorum. Yakın ben çok çok beğendim gerçekten şu an. Mest olmuşsun yüzünden aldım. Anlatırken... <gülüyor> an... anlatırken bir kendinden geçsin yani. Gözlerim ışıldadı. Gerçi ağlandım filmi. Olur. Ben sitesini veririm. Tamam. <gülüyor> Mest yani oldum ben gözlerim. Türkçe mi? Yani Altyazılı. Yazısı... Alt Altyazılı. Çok Kaliteler düşük yani. 360'da falan da çıkıyor Pixar. Yok 720. Apartın interneti onu kaldırmasın. <gülüyor> <gülüyor> Güzel film. yalnız. Şey yapmışlar böyle de film demişken. Ben o yönetmenin e, neydi? Melankolia ile Antikristini izledim. Hayranıydım zaten. Ben belli konuşmadım. Kırstın, dörstün, tanstın. dans. Onun Dursun mu? Yok. Melankolia, <gülüyor> <onun gülüyor> de. ee, melankolia onun değil mi? Abi sana bak şehit olsun. Melankoli onun değil mi? Evet evet. Mesela bak, şey of de olsun adam, bahar şenliklerinde e, film festivalleri Kesinlikle, de olsun. Kesinlikle yapmalılar bence. Yani tiyatro e, festivali var hani bir filmi hafta. Filmide birkaç hafta bir ay önce falan yaptılar. anlamadım nokta. Bak diyor ki adam 30 Nisan'da Ayna grubu gelecek mesela 30 Nisan'da. Hı. Ondan sonra e, on, var on, 11 isimde. 11 Nisan'da da şey var. E, tiyatro festivali var diyorlar. Ama yaptıkları tiyatro festivali şey dedi ki yani Sokakta komedi. falan değil Aynen ki. Aslında. Yani o Faktif sıcaklığı vermiyor. Ha, o aslında. sıcaklığı vermiyor. Adam zaten tiyatroya gitmek isteyen adam. Yani sen ben gibi alır biletine giden anlatabiliyor muyum? <gülüyor> Ama sen geçen sene burada <gülüyor> festivallere kalmamış biri olarak o kadar çok bahsettin ki bu festivalden. Ben genel e, şeylerden bahsediyor. Olması gerekeni mi söylüyorsun? Olması gerekeni yani yani söylüyorsun falan ben şimdiye kadar söylüyorsun? Şimdiye kadar zaten birçok festival gördüm için. Pamukkale'de gördün, gördün mü? Ben şey söylemek edeyim. istiyorum. Mesela e, üniversitede şunu fark ettim ben. Aktif bir grup yok. E, şey Öğrenci kulübü yok daha doğrusu. O kulüpler daha fazla aktif olsa onlar da etkinlik gösterebilirler mesela. Hani yok adam akıllı. Bir ben arkeolojik kulübünü, grup, kulübünü gördüm. Ondan sürekli dağ taş mi? geziyorlar falan. <gülüyor> İşi <Bir> şey onların. <gülüyor> e, ne bileyim. Bir de birazcık İBF'de çalışan şeyler var. İşletme, İşletme falan. Bahsediyorlar. Ben güzeller mesela, şey, söyleşi falan bir sürü insan getiriyorlar çoğu kez. Görüyorum ben. O yani kulüpler aktif olsa onlar da etkinliklerde bulunabilirler herkes kendisini. Şu şey, anda etkinlikte olursa. bulunan tiyatro kulübü var. Rak kul kulübü var. Rock kulübü var. Sinema geçiriyor. var. İşte bir göl başında ee, sinema ama şeysi yapmışlar. O yap da izin vermemişler. Yani yap yaptırmıyorlar ki sistem hala böyle şeylere. Bizim vermiyor. Aslında Gölbaşı'nın üzerine ve denizin üzerine platform kurup sinema <gülüyor> göstersenler falan. Abi ya zaten çok mantıklı abi. şeyler yani... yapabilirsin. O Gölbaşı dedikleri arkadaşlar Gölbaşı dediğimiz yerde bir göl var. Çevresi çimenler falan, falan. Bir gölcük. gölcük. Ama e, insanların genelde gidip onun çevresinde oturup çimlere yayıldı falan. Köpeklerle oynaştık. <gülüyor> <gülüyor> <Yağlı gülüyor> artık, köpek <seviyoruz>. artık neyle <gülüyor> oynaşıyorlar bilmiyoruz <Bir> ama. Bir tane <gülüyor> köpek var. Hava yapıyor. Yirmi tane. <gülüyor> <gülüyor> Aynen, bir evet. Anda çok 50 tane. <gülüyor> Bayağı büyük bir toplulukları var onların yani bütün okulun en aktif topluluğu herhalde kesinlikle <gülüyor> en aktif grubu onlar evet bence e, bütün ülkede şey yapmamız gerekiyor aktif sosyal kulüpleri ve e, bu festival, festivalleri yani bir şekilde aktif olması gerekiyor yani bunu bir de e, organizasyonları kim yapıyor öğrenciler yapmıyor anladığım kadarıyla e, Rektörlükte çalışan Hiç memurlar şey yapıyor yok bilmiyorum yani Bilmiyor Biz de pozata verelim organizasyonu. Bana versen örneği. var ya. O kadar eğlendim. Okulu olur, yörük anlatamam. çadırına çevirmenden korkuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Dey bir yörük çadırında ders işlemek falan Bence izat toplayalım. Sana bir şey diyeyim mi? Emre toplayabilir. O kadar eğlenceli istiyoruz. olur ki anlatamam. Harbi diyorum bak. Evet. Yani ben yörük çadırı değil. Adamı halay da çekerler. Yani eğlenmek yani. Orada mesela festival, bahar şenliği kapsamında altında adı altında köşede bir adam gitar çalar, diğer köşede bir adam bağlama çalar. Kesinlikle öyle olmalı zaten. İnsanlar eğlenir. Ama bizim bahar şenliklerinde ya da bütün okulların bahar şenliklerinde <gülüyor> okul var. Bizim Aktif bahar, olarak okul ders şenliğinde bir devam tek şey geliyor böyle seyyar satıcılar geliyor. <gülüyor> evet, <gülüyor> onlar da şey onlar da para karşılığında geliyorlar. Yer kiralamış olurlar. Hayır, seyyar ilginç bir görünümü var. Orada uyuyorlar <gülüyor> falan. esnaf. Aynen. Atletle falan mı geliyorlar yoksa? Onu da yapsınlar. Ya şey var, bir eğlenceli görünen bir luna park Bozması bir şeyler Küçük getiriyorlar. Küçük bir gondol koyuyorlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> Mini gondol da aynı. E, kamikaze falan var. Allah belasını versin. Dögeceğim <gülüyor> seni onunla bilmişsin. Evet ar arkadaşlar bileyim. yani e, bahsettiğimiz konu gerçekten birçok insanı ilgilendiren ve Türkiye'yi ilgilendiren bir konu. Türkiye'yi Gençlerin... ilgilendiren bir konu. <gülüyor> Gençler ve geleceğini. Zaten Türkiye'nin büyük bir kısmı. Buna bağlı. Türkiye'nin Türkiye <gülüyor> büyük bir kısmı bahşenlikleri <gülüyor> bekliyor. Sözümü, sözümü kesmezseniz anlatacağım. Türkiye'nin evet, büyük bir kısmı pardon. zaten öğrencilerden ve gençlerden oluştuğu için. Evet Türkiye'nin büyük, büyük bir kısmını. Evet. %45'imiz. O yüzden e, bu işe gerçekten bir dur dur demek istedim. Dur demek Yeter artık. Yeter bu bahar şenlikleri düzelsin yeter. O yüzden yeter şimdi O yüzden şimdi bunun üzerine tekrar Ahmet Kaya albümünden bir şarkı daha patlatalım. Bunun üzerine itirazım itirazım var falan çalsaydık ya. Tamam itirazım. Bahar şenliklerine itirazım var. İtirazımız i̇tirazım var. İtirazım var. Söz öğrencinin yeter. Yeter. Mikserim, mikserime zarar vereceksin Dikkat edin teknolojik donanımlarımız şimdi itirazım var sizlerle arkadaşlar birazdan görüşmek itirazım var bu zalim kadere itirazım var bu sonsuz kedere feleğin cilvesine hayatın sillesine dertlerin Cümlesinin İtirazım Yarım kalan Sevgiye Şu emanet Gülmeye Yaşamadan Ölmeye İntirazım var Ben hep mahkum muyum Ben hep mecbur muyum İntirazım var bu yalan dolanan Benim şu dertlere ne borcum ne sorum var ki? Tuttuğu yakamı bırakmıyor. Benim mutlulukla ne zorum var ki? Bana cehennemi aratmayor. Bana cehennemi aratmayor. İtirazım var bu dertli şansıma Sevginin sahtesine Hayatın cilvesine Talihin böylesine İtirazım var Yalan dolu Yüzlere Durulmamış Sözlere Dost olmayan Yüzlere İtiraz Kerklere ne borcum var ki? Tuttu bir yakamı bırakmıyor. Benim mutlulukla ne zorum var ki? Bana cehennemi aratmıyor. Bana cehennemi aratmıyor. Arkadaşlar tekrar sizlerleyiz. Çok güzel bir Müslüm Gürses şarkısını Junggok'tan dinledik. Yeni bir cover. Yani yeni derken yeni değil oldu biraz Mustafa ama eden. oldu biraz ama yeni de yeni yani. Ya, Bizim için hep yeni, güzel. Evet. Her biz, dinlediğimizde. Bir de şey, şöyle güzel şarkılar hep insana keyif veriyor, hep her yeni keyif her seferinde. Bir, her seferinde keyif veriyor. Üzünlendiriyor biraz. İtiraz ediyor. <gülüyor> Neye itiraz edeceğini bilemiyoruz. Itiraz evet. edeceğim... Masaya vuruyorsun böyle. Çok bir, şey var. Yani. Bazen duvara vuruyorsun. Bazen rakı içerken vuruyorsun ama. Bazen Yapmayın. sadece vuruyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bazen sadece vuruyorsun dedi noktayı koydun. Bence de daha fazla gelmeden farklı yerlere kaymadan. Aa, fesat mısın? Değilim. Aramızda fesat mı var? Aa, Nasıl? Lütfen. <gülüyor> İçimize fesat karışmış. Allah Allah. <gülüyor> tamam. Evet. evet arkadaşlar. Bağır şenliklerinden bahsettik. Onları taşladık. Taşladık. Evet. O memurları taşladık. Hiçbirini kadar. beğenmediğimizi söyledik. İtiraz ettik. İtiraz ettik. Masaya vurduk. Bir de şey var. Bağır şenlikleri demişken. Okula böyle süslü püslü gelen kızlar var ya. Ay çok güzel süslenirler Ay sen böyle Emre yaşattın be. tamam. Emre'den küçük bir demo gördük. Siz burada şey yapmasanız da. Evet. Evet Tutka ne düşünüyorsun? Düğüncüler ya, evet. diyorum ben ona. Gerçekten çok enteresan insanlar olduğunu düşünüyorum. Onları. Yani niye insanlar hani o kadar çok süslenirler? Bu konu hakkında senin çok yorum yapacağını düşünerekten. Evet gerçekten çok doluyum ben bu konuda. Ee, ne bileyim ben anlamıyorum şimdi şöyle bir durum var sabahın sekiz buçuğunda dersimiz var ben sınıfa bir giriyorum böyle daha ayılmamışım böyle zaten yataktan kalktığım gibi bir hal zaten o zaten ders koyanlar da apayrı bir kafa neyse sonra giriyorsun saçlar yapılı makyaj giyinilmiş topuklu ayakkabılar sabahın sekiz buçuğunda <gülüyor> bir şey diyeceğim <gülüyor> sen Evet. sen neden yataktan kalktığın gibi gidiyorsun? 8 buçuk. Yaş ben... olmuş 20 gelinlik geşe geldin. Evlensen çocuğun olur. <Ya>, Evlensen <gülüyor> çocuğun olur. Gelinlik yaşa gelmişsin. Hala niye böyle? Yani yataktan kalkıyorsun, okula gidiyorsun. Evet. Ne, ne sen diriyor? ne yapıyorsun? Nereden kalkıp Ben geç diyorsun? kalkıyorum, evimsiz sorun yok. Şimdi ama yani ben ne de sabahciyim. Herhalde bir kere gitmedim 8 buçukta okula. <gülüyor> Öyle bir sorunum yok. <gülüyor> okula gitmiyorsun olmaz. Evet, evet. keşke. Ya bir gitsem bir fark ederdim Korkunç ama bence neden yani... Neden uykundan feragat ediyorsun? kaçtı uyanıyorsun? Ya. Kaçta uyanıyorsun? Hiç uyuyor musun? Ya tamam şimdi şöyle bir durum. Ya akşam ezanla mı uyuyorsun? Ne yapıyorsun? Sabah namaza kalktım hadi süsleneyim okula gideyim mi diyorsun madem Hayır uyandım. Hayır yani Şimdi gerçekten hani e, sevmediğimiz bir durum ama... Aşırıya kaşanları sevmiyorum ben. Çok fazla abartan insanlar var. Yani şimdi var. normal... Makyajını yapar. Nedir bu göze sürülen? Eyeliner. Ha, ha, bilmiyorum işte. Evet. Demo, demoyu görüyoruz yine <gülüyor> yani burada. Rujunu falan sürer anladın mı? Keşke Hapir... bunu Tutku arkadaşımız anlatsaydı. Senden demo kötü oldu. Niye abi? Sendeki, sen de şuraya. gözlemleyebilirsin. Ruj tamam. sürmeye bütün insanlar bak. A, neymiş olmadı? Eyeliner. Tamam adını söyleyemediğim bir şey sürdü şu an. Tamam. Yani... Elinde aynasını da gösterdi <gülüyor> tamam. yalnız. Emre hani yani insanlar... bir tuvalete gideceğim. <gülüyor> Yani insanlar, Olsaydı verirdim denerdik böyle. Bunu yapsınlar, gelsinler ama aşırıya kaçanlar gerçekten. Tamam, Yüzünü aşırı istiyorsun. boyanlar var. Böyle pudraya falan, pudra mı onlar? E falan, Yani fondoten falan. falan. Evet. Ben de çok bilmem de. Bil artık ama bence. Gelelik, gelelik, <gülüyor> gelelik. Çok mu beyazlatıyorlar yüzü? Evet çok aşırı böyle tabaka Bülent soy var yani o da tabak artık plastik o. Bir de şey var ucunu kuyruk yapıyor, kaşa kadar kaldıran olan insanlar. Var. E, sen bilirsin bir çok roman komikler. şarkısı der ki ah Karamanda ah Karamanda yakardı dünyayı bir de beyaz olsa. Ne? Bilmiyorum bilmiyor musun böyle güzel bir şarkı Roman şarkılarını Roma. sen neyimiz <gülüyor> tabii <gülüyor> <gülüyor> Roman şarkılarını. Ben o şeyi sen, seviyorum. Yani hap koydum, hap koydum. Biliyor musun şurada onu? Sine de X koydum. <gülüyor> Kaynanamın adına kuyruklu yılan koydum. Şeyi biliyor musun? Kobra Şov'u biliyor musun? Kobra Şov'u biliyor musun? O ben onun. Severek, severek izliyorsunuz. Severek izliyorsunuz. Çok seviyorum, çok seviyorum. Ailecek ben, takip ediyoruz. Takipçisiyiz. Çok beğendiğim bir şey. Güzel ya. <gülüyor> ben her gece yatmadan önce Kobra Show izlerim. Ben mutlaka yani aksatmıyorum. Kobra show gerçekten değişik. Geçen evrenli hayat titiyor. Sordum işte dedi kobra show izleyemedim bugün. <gülüyor> ah dertlenmiş. Çok. içmiştir o gün. Çok şey. içti o gün. Artık internet kol... gidince ben tutamıyorum izleyemiyor. Ağlıyordur mutlaka. Çok kobra içerdi. kobra'yı özlerim. Kobra, ilgili... özler kobra programı. Gerçi ben. Sırada çok... kobra var. Sırada kobra mı var? Evet. Slay kobra denize düşenlerin <gülüyor> kobrayı tuttu bir program. Denize düşenlerin kobraya sarıldı. Sobraya sarılır mıydı? Neydi o? Kobrayı tuttu muydu? Sarıldı. Yeni bir jenerik hazırladık. <gülüyor> evet. Bugün de jeneri fazla dinlemedik. <gülüyor> Dinledim de şu an aklımda değil. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok çok ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Emeği... Özellikle Almanya'dan katılan Yusuf arkadaşımız. Evet. E, Merve Gürcenoğlu. Yan odadan katılan Can arkadaşımız. Can, can Bey'e de teşekkür ediyoruz. Merve Gürcenoğlu'na, e, Yusuf Bey'e. Başka kim e, katıldı bize? Başka var mı Başka katılan? yok. Bir de ben en sonunda bir şey yaptım. Bir şey. E, tabii az soristiniz. <gülüyor> Aynı, <gülüyor> Aynı şey düşünüyorum. <gülüyor> Şimdi konumuzu da almadan arkadaşlar. E, mutlaka sizin de gördüğünüz ve iğrendiğiniz insanlar vardır. Niye iğrenmek yani bizim Hı. için? Yani. Yani. Sabah sabah o kadar makyajlı... Yani i̇ğreniyor e musun Emre? Aşırıya kaçanlardan Hı. iğrenirim. Mesela ben araya girmek istiyorum. Gir canım. Ee, gireyim evet. Girmek ben Girmek istiyorum ben. Teşekkür ederim. Ee, Çekildik yani. <gülüyor> Gerçekten çekildiler. Biz çıkalım <gülüyor> evet. Bayağı ben odadan <gülüyor> ben. Ben devam edeceğim. <gülüyor> Bizim sınıfta bir tane kız var. Şimdi dinlemeyeceğim emin olduğum için konuşamıyorum. İsmini var da? Belki nerede? Programı başlamadan bitirmesin yani bir <gülüyor> dava açıyorum <gülüyor> İsmini bilmiyorum zaten o yüzden evet. sorun yok. İkincis, ikinci yılım. Ee, kızın adını bilmediğim halde öyle bir giyinerek geliyor topuklu ayakkabılar falan çok garipsiyorum. Arkadaşlar düğüncü biz diyoruz kendisine ve ne bileyim her gün her gün sınıfa gelirken. Ee, hiç şey yapmıyor. Ne bileyim. Ee, hiç düşmüyor yani. Level, Le hep level atlıyor. Level atlıyor her seferinde gerçekten. Hep al. Hiç <gülüyor> şeyini düşünmüyor. Çizgisini hiç bozmadı. Gerçekten tebrik ediyorum. Tebrikler arkadaşlar. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. her gün yeni bir düğüne gider gibi. Ama bizim okulda e, çok aşırı ve güzel kızların <Gülüyor> olduğu... E, Türkiye'de söyleniyormuş. Türkiye'de. Benim Harbi bizim, bizim okulda. Abi. Türkiye'de <gülüyor> Pamukkale Üniversitesi. Mesela benim arkadaşım şey diyor. Abi diyor kazandım Pamukkale'yi kazandım söylediğine diyor. Oo yaşadın orada çok güzel kızlar var muhabbetin çok geçtiğini ve herkesin bunu söyledi. Bunu diyen arkadaş herhalde şunu bilmiyor. Her yani nereye gitsem, mesela Ankara Üniversitesi'nde okuyorum. Oo orada çok güzel kız. Ya ha. adama gitsen <gülüyor> yani olay yok. <gülüyor> Ama herkes de bir, o tamam o zaman işin iş falan. Şey de var Denizli'nden bir yorum çok fazla çift var aslında şey ne güzel. kadar güzel olurlarsa olsunlar. Horozu kızı horozu meşhurdur diyorlar ama ben kız göremedim ya. Kız çünkü için. hep dışarıdan geliyor yani buraya Denizli'den. Hayır. Biliyorsun ama başarılı bir ilçe şey hayır. ilçe diyorum il. İl. Bizim <gülüyor> ilçe. Bizim Ya yani büyük şehir pardon evet, çok pardon. Lütfen. Özür dilerim buradan Denizli'den <gülüyor> Horoz'dan falan her şeyden. <gülüyor> Horoz'a gelmek istememiştik. Tabii ki. Ama camdan yapdılar kızı... gurur duyuyoruz. Tozu kızı, horozu meşhurdur diye söylüyorlar denizinin. Ben daha... Köyüne gideceksin kardeşim o zaman. Yerli kızlarını görmedim. Göremedim. Gör Yermişim görmek işte istiyorum. Dışarıya taşıyorlar. Onlar, Her yerde ünlü 81 görmek... ile yayıldılar. <gülüyor> Denizli kızlar. Eğer onlar da beni görmek istiyorlarsa e, adresimizden lütfen, bana ulaşmalar çok kolay. Evet. Facebook, Twitter. Evet. E-mail. Facebook, Twitter, evet. E -mail. E -mail. <gülüyor> yani Türkçe söylemek daha iyi bazen bazı şeyleri. Ma Başın. <gülüyor> Bir şarkı girelim mi fikriciyim Emre sen çok yoğunsun ama ilgilenebilecek misin bu ne yoğunlukta konuydu? iş konularında falan hani ulaşsalar. Ya, yani organizatör iş falan. Ya, onlar e, tabii şimdiden e, rezerveler de olmaya başladı yaz için. Organizasyon evet. işleri. Reklamı yaptık şu anda. <gülüyor> <evet>. <gülüyor> Emre Tombol her türlü düğün nişanı organizatıyor. <gülüyor> Kutlama. The Tombol's Organization. Evet. Teşekkür ederim. İsmini koyduk şu an. <gülüyor> rektam parası seceksiniz birazdan da benden. Evet. <gülüyor> Şarkı o zaman şimdi bir şarkımıza girelim. Az önce giremediğim şarkıya şimdi girmek evet, istiyorum. Evet evet. Ben araya girdim çok sevdiğim bir Kim şarkıyı dinletmek istedim. Aylin astı mı söylüyordum? Evet, Bereksiz'den yine. Ya da onu girmesek <gülüyor> birazdan şey mi yapsak? Ee, yok yok Aylin astım girelim. Ee, yine Bireksiz'den gelen bir cover. <gülüyor> çok sevdik biz gerçekten. Az önce az önce dinledi. <gülüyor> Hayır ben biliyorum albümünü alacağım hatta lütfen ezmeyelim. Ya doğum gününde hediye istiyorsun. Evet yani. hediye evet. <gülüyor> Buradan dinleyenlerine <gülüyor> <gülüyor> Hayır ben insanlara yük etmiyorum doğum günü hediyemde de hediyesi olarak neyse demek ki söylüyorum. Kimse için sorun. Herkesden aynı mı istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Teşekkürler kutlu. <tutku>. Görüşmek dileğiyle. <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi Aylin Asım sizlerle. arkadaşlar güzel bir Ahmet Kaya şarkısı Aylin Aslı'ndan dinledik cover olarak çok eğlendik sözü sana bırakayım Fikri bırakmayım ben devam edeyim ee, devam et Emre'ciğim o zaman şöyle bir soru Tutku'ya soralım soralım, soralım. en son soralım. ne zaman e, bir ayrılık yaşadın? Ee, şimdi lisedey, lisede 3 sene 3 sene önce herhalde ne kadar? 3 sene önce nasıl yaşadın yani? <gülüyor> Şimdi bir çocuk vardı dinlemeyeceğinden eminim mutlaka. Yani yok şöyle zaten. sorayım. Ee, ayrılık e, sebebiniz değildi hani arada ayrılık. Böyle mi oldu? Ya ben da aradım mesaj artık. attı görüşmeyelim artık mı yazdı? Hayır. E, şimdi 3 sene önce ben öyle yapardım, yapardım herhalde. Aa e, <gülüyor> ergenlik hormonları <gülüyor> yani. aynen anlıyorum. Şeydi. Ben istemiyordum o çocuğu zaten. Evet. Ve en öyle ben zaten başka bir yerde okuyordu o da. Aradım ben bunu. Biz ayrı dünyalarımız. Biz evet dedim ayrı dünya dans ediyor, bir de tight falan giyiyor. <gülüyor> <Tide, gülüyor> ah şey var, ne? yeni bir e, moda aklıma geliyor, evet. çok beğendim. <gülüyor> Geleceksin <gülüyor> alacağım. Geleceksin mi? Tabi gelecek tight giyiyorum. Leoparlı aslında leoparlı tavsiye mı? ederim, çok sevdim. Erkeklerde. Aldın mı bana Emre bir leoparlı tight. E, erkeklerde Hı. yeni bir. Bana tight... doğum günümde lütfen tight ediyeceksin. <gülüyor> Oğlum bir konuyu gireyim önce. Tamam gir kardeşim. Ondan sonra tamam. sana alıp almayacağım. Dur, ben çok hevesliyim yiyeceğim. ama bu konuda. Taytları gördüm kendimden geçtim. Erkeklerde yeni bir moda var. Erkeklerin tayt evet. giyme modası geliyor. Ve birçok da artık tayt üretimine başladı. Evet, çok ünlü firmalar başladı. <gülüyor> Gerçekten evet. ben görmedim ama. Ben gördüm sadece tasarımları. Sadece resmini gördüm. Evet tasarımları gördüm. Giyenlerden de bir, birkaç fotoğraf gördüm. <gülüyor> Giyen arkadaşlarım fotoğrafı atmış. <gülüyor> evet. Bilmiyorum. Denizli sokaklarında linç edilmekten korkuyorum. <gülüyor> i̇şte demek ki benim eski sevgilim bunların başıymış. Evet tight giyiyordu. Ne düşünüyorsun Aa, bu tight giyen erkek? Nasıl tight giyiyordu ya? Dan, bu dans kulübüne yazılmış. He. Bana şey dedi. Ben tight falan aldım dedi. <gülüyor> <gülüyor> Neden dedi. Tamam görüşürüz o zaman. <gülüyor> <gülüyor> <Ya>, Ertesi <gülüyor> şimdi ayrıldık zaten. Ne bileyim dedi. Ben, bir de bana hava attı böyle dedi. Dedim, ne Sen, de Sen senin var ben mı? Bende yine <gülüyor> tight'lar var. O zamanlar kızların hey. party'in modası da yoktu bak bu olaylar çıktığı zamanlarda. Senin sevgilim bunun öncüsü mü oldu? Ö yani. Bence öncüsü oldu. Ben herkesin bundan çaldığını bilmiyorum. Peki nasıl ayrıldınız? Neden ayrıldınız? Ayrılma sebebiniz nedir? Ben onu sevmiyordum. Sonra ben bunu aradım. Zaten uzak yerde yaşıyoruz oldu mu olmaz dedim ayrılalım ha, dedim bitti gitti bitti, bir gitti. heyecan yaşamamışsın zaten bir, bir aşk yokmuş zaten. E yani zaten dinleyicilerimizden bayımla ilgilenenler taç alıyor birileri yani tuzlu son... bir aşk hikayesi Al, almak değil. istediğim cevap bu değildi yani sende evde sen <gülüyor> Senin yüzünle dramatik bir ayrılış hikayen varsa dinleriz değil mi? Ya, Çünkü... ee... Çok beğenerek dinleriz. <gülüyor> çok heyecanlı. Severek, çok yörük çadırında ayrılmıştık <gülüyor> <gülüyor> sen. Benim vardı şimdi çok uzun şimdi anlatırsam gerçekten problem. Aynen Nemre'nin meseleleri bitmiyor yani hiç. Ee, bir girerse bir <gülüyor> <gülüyor> hiç, hiç girmeyelim. Gerçekten Biz dinlemek Direkt... isterdik aslında bunu. Aa, sonra bir dinleyiciler yapacak böyle. Anladım. Aynen. Bir diğer konumuz vardı bizim. E, sosyal medyada sıkça gördüğümüz, insanlığımızdan bir, bir utandığımız, bu kadar da olmaz dediğimiz bir durum. Yani bazı adamların e, bir lakap takalım mı bunlara? Kamyoncular. Yani. <gülüyor> Karan var, kamyoncular <gülüyor> Ama o ruhta olan genç adamlar var yani. Böyle Abi e, yani var, kırılar var. Hayat tarzı. Kaybettiğin adama dön de bir bak istedim. <gülüyor> şey bu böyle güzel kızların fotoğraflarının altına yorum yazıyor. Evet. Bana o özgüvenden beri <gülüyor> Bana o umuttan hani beri Çok komik oluyor ya anlatamam Benim bir gözlemim adamın, var Adamın fotoğrafına <gülüyor> evet. bakıyorsun profil fotoğrafına atletli, Beyaz atletli yazdığı kıza bakıyorsun Böyle model ya da ne, Beyaz market. atlet giyen arkadaşın yok mu senin? Ben de giyiyorum ondan yani. bahsetmek istemedim Ben profil beyaz atletta profil var. fotoğrafı yapmıyorum Ve kamyoncuda değil yani. mı konuyor? <gülüyor> Çömelerek poz veriyorlar Silahlar konuşuyor onların fotoğraflarında Tuvalette evet. fotoğraf çeken insanlar var gerçekten. Ne ne yaparken Tuvalette <gülüyor> fotoğraf çekiyor. <gülüyor> Arkadaşlarla bir... çok <gülüyor> keyif. <yakın> arkadaşları... <gülüyor> Arkadaşlarla bok <gel. gülüyor> Arkadaşlar da değil yalnız çeken erkekler var etrafımızda yani. E, evet, evet, evet. Yani gördüm ben de aslında şimdi yani, söyleyince sen. Bizim evet. e, şeyimiz de bu muydu? konumuz değildi ama çok ilgimizi çekiyor. Evet. Peki, yani çok bir insan bir erkek bulduğumuz. Tuvalette ya yani, ne mi girdik? Ee, banyo bulutlar. Bulutlar. <gülüyor> banyo bulutlar. <gülüyor> e şey e, kamyoncular yorumlar yazıyor dedim. Fikri bunlardan aklınızda olan var, var, ya, yani, tam, var? aklında olan var mı bir yorum? Şu an aklımızda yok ama e, internette her açtığımızda Bir şey var. çiftler var. Değil mi? Çok. Yani hani kroşifler derken de. tam tencere kapat bulmuş. <gülüyor> Bence de. Çok uyumlu insanlar onlar. Bu uyumu gerçekten çok böyle tip bir insanlarda çok cool insanlarda göremiyoruz aslında. Gördüğün bir anın var mı böyle? Yani böyle kru, iki tane kro buluşmuş. Aa, var şimdi söylemem Gelir. gerekirse. Benim ev arkadaşım var mesela. Onları ben çok arabesk buluyorum gerçekten. Gidin sevinçin artık <gülüyor> <gülüyor> Onlar şey yapıyorlar. Kanepede oturuyorlar. Televizyon izliyorlar. Tek aktiviteleri bunlar ya da e, diğer ev arkadaşım olan çift de Ellerinde mi farm vil mi falan o oyun oluyor ya çiftlik oyunları. Ha bana kuzu göndersene. <gülüyor> ben sana saman ya gönderiyorum. Şimdi herkesin ilişkilerine bir şey diyemeyiz. Herkesin ahırda mı geçiyor, geçiyor o ilişki? <gülüyor> bana kuzu gönder. Saman <gülüyor> oyunu. Seyran ne oluyor galiba bir öyle bir <gülüyor> laf var ya hani. Oo <gülüyor> <gülüyor> ooo. <gülüyor> yani <bal>, i̇yi bir şey. Onlar da buradaymış Onların Samanlıkları Seyran. Ötekiler bilmiyorum. Şey böyle bu şey var. Ne gördün bir kere? Ne şey gördüm? oluyordu. İlla el ele tutuşacak, el ele de dayayacak çiftler var ya, ya öyle olan Ben bir sokakta el ele Hı? gezmenin çok bir manası yok ya. Yani. De... geçenlerde bir hani... çocuk gördüm yani. kızın elini götüne sokacak <gülüyor> <sana. gülüyor> Abi bir de gösteriş için. Tamam hani yaparsın bazen. Sevgilim var bir. Hayır, hayır bazen e, ele... İstiyor insan. Yani tamam, bazen el ele gezersin. Ben pek gezdiğimden değil de anlatmak. <gülüyor> ben istediğimden anlatıyorum. Yani. <gülüyor> <gülüyor> İstemiyorsun yani el ele dolaşma. Ya çok yapmadım zaten de e, pek de hoş karşılamam ya sarılarak sokakta. Her an bunu sevmem. yapan mesela dediğim çift için... Şey birinin elinde poşet var oğlanın elinde esete değecek arkadaşım kız çocuğun <gülüyor> serçe parmağından tutmuş kız böyle sokakta yürüyorlar gördüm gözlerimde herhalde yani. çocuk çok büyük kız minik bir şey mi Öyle bilmiyorum şey mi? kaçmasın yani ancak bir so parmağından mı tutabiliyor <gülüyor> evet elinde poşet var poşet tutuyor çocuk Dokunacak ama. Ama bir de şey ne var? Bak bak. Bu emekli amcalarımızın da böyle güzel kızları yorum yaptırdığı olaylar da var. Çok. Ee, ben Çok güzelsin. Size... Güzel kızım. Böyle... Sevgili ah, kızım. Anım var Yok, sevgili benim. Sevgili kızım yazmıyor. Çok güzelsiniz. Hanım. Efendim. Bir şey hanım. Benim çok böyle bir anım var. Emekli amca evine. <gülüyor> <gibi. gülüyor> Selamlar falan diye Hayır, konuya giriyorlar. Bir siteye kaydı o. Site dedi. değil. Bir müzik programı indirmiştim. Yeşil sembollü bir evet. şey. Şimdi attım diyor. Orada kayıt kısmının hepsini ileri ileri ben ileri durdum. diye geçtim. Live World kapandığında evet. başka bir şey indiririz. Evet. <gülüyor> i̇leri ileri o da kadın kısmın işaretlenmiş. Gece 12 falan yaşlı amcalar böyle beni ekliyor. <gülüyor> tanışalım mı? <gülüyor> Fotoğrafım yok. <gülüyor> Yaş 20. <gülüyor> Fotoğraf yok. Adını tanışalım mı? Adını yazıyor mu? Ya ismi de işte atıyorum. İsim bile yazmadım. Böyle klavyede böyle asd falan yazarsın ya sadece o cinsiyet kadın diye. Evet. Enteresan. Yani böyle ne gece yaptın, tanışalım mı diyelim sen ne yaptın? Tanıştık, bir şeyler içtik. Eyleklik <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> alamadık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kahveye gittik, sandviçtik içtik. <gülüyor> yani bana etkilemek için ilahi söyledi falan. Artık emekliler kahveye gitmiyorlar. <gülüyor> emekliler artık evet. Çiftlik açıyorlar. <gülüyor> Facebook'tan çiftlik açıyorlar. <gülüyor> Amcasının oğlunu arıyor, bana bir şeyler gönder. <gülüyor> evet, çok aktifler sosyal medyada. Benim amcam falan benim yorumlar atıyor bana. Merhabalar sevgili Onlar çok kızım diye başlıyor. Onlar çok komik oluyor. Ya Böyle aile büyüklerinin e, yorum yazması falan. Harbiden çok komik Kız Çok yani enteresan e, komik. Medeni bir fotoğraf atmış. <gülüyor> cesur bir fotoğraf <gülüyor> atmış. Altın açığı yengene selam söyle. <gülüyor> <gülüyor> Annem bile selam söyle. Ne yaptınız? Ne yaptınız günü falan? An, Anangile anangil, şey? anangil, anangil selam olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bizim Selvi'nin kızı falan mı diyor? <gülüyor> <gülüyor> Aşk olsun beni ne zamandır güne çağırmıyorsunuz falan. <gülüyor> Arkadaşlar bu konuya e, bence biraz sonra devam edelim evet. Yine sıkmadan bir şarkımıza girelim e, Ondan sonra devam edelim Çünkü bu konuda çok konuşulacak şeyler var Konuşamadığınız hepimiz şeylerin %50'si bu konun içinde Çünkü hepimiz sosyal medya manyağıyız ve sürekli karşımızda Manya değil manya Manyaçi <gülüyor> Birazdan sizlerleyiz arkadaşlar Arkadaşlar e, manga'nın Suristin'in yaptığı bir programda e, kaydettikleri bir şarkı dinledik dostum şarkısını. Evet. Güzel de olmuş. Biz beğendik. Çok beğendik. Hatta Emre'ye duvarları tırmalattık. Ya yet, yani. Yeter yani artık biz tırmalamadık. Tırmalamadık. Yeter artık. Yok Tırmal sana tırmalattık ha. ya zorla biraz. Ben ondan sıkıldım. Başka da aşık Veysel varmış zaten. Evet yani güzel yani güzel bir şey olmuş. Bence de çok olmuş. güzel olmuş. Beğendik. Beğendik. Evet e, dinlemek isteyenler diğer e, sosyal medyalarda video medyaların niye bilirler <gülüyor> <gülüyor> video medyalar <gülüyor> bizim vermiyoruz sonra yasak sistem falan <gülüyor> sonra kapatırlar falan, falan aynen ama. bizim başka nereden çok saldırı ne siber saldırı alıyoruz son dönemde sistemize şimdi ee, en son sevgililerden bahsediyorduk evet. ee, şeye girmedik bu Yeni nesil insanların e, triplerinin nedenlerine ya da Asa eski nesil heh, Eski nesil insanların tripleri nedendir bunlara girmedik. Kardeşim o, kız, kardeşim o kız kardeşim o en son 4.26'da görülmüş ama sen bilirsin yine sabah. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim o kız en son 3.56'da görülmüş sen bizimle içmeye gelemezsin muhabbeti. Evet evet bir de şey e, hani. Ya da kızın fotoğrafını şu kadar kişi beğenmiş. Bak bu kız şeydir hani 150 evet. kişi beğeniyor bu kızın fotoğrafını. Uzak dur bence. O değil Aa. de. Kız bana uyudum dedi. Saat <gülüyor> işte iş de <gülüyor> çıkmış. Ama gerçekten yeni trip konusu WhatsApp oldu. What... Gerçekten son Ve görülme. E bazı seveyim. çakallar da kaldırdı son görülme olayını. Yapılıyor. Kaldırılıyor yani mu? Kaldırılıyor da mu? Bilmiyorum. Şey oluyor yani hani bilmiyorum. niye kaldırdın o son görülmeyi olabiliyor yani? O da yani. ayrı bir trip konusu niye? oldu. Görmem benim bir korkum yok tamam mı? kaldırmayacağım. Emre evet, <gülüyor> sabah onda şey, akşam onda kapat diye. Evet sabah 5 saat arayla online. Evet, ya ben sana ka bugün kaçta mesaj attım? Saat 6 falandı. Son görülme 11'di zaten. Hani <gülüyor> hatırlıyorum. Ha, şu bir de bir şey. WhatsApp gruplarında okunuyor mu tüm mesajlar? <gülüyor> Ben Bir açıyorsun 120-200 mesaj falan. Ya onu... Okumuyorum ben Çok onları. avar olursan... Avara. Çok canın sıkı Avar. <gülüyor> <avara>. Evet. Fethiye'ye <gülüyor> geri döndük arkadaşlar. Bizim. Avar... Avari. <gülüyor> avara olursan... Çok avara varın var yani. <gülüyor> Aynen. Yani çok boşluktaysan açarsın telefonu. Ya çok telefonu. canın sıkı. İşsizsen artık. Aynen. Telefonu elinden indirmezsin Sürekli mesajları sen de yorum yazarsın. Sen de katılırsın. Yani. ancak o şekilde online olabilirsin. Başka ne var? Yani böyle... <gülüyor> Sevgililer... Ee... Nelerden bir trip atıyor? Var mı aklınızda bir şey? Şimdi. Yeni moda olanlar. Nerede çekin ya de... yaptın? Niye ha, bana söylemedin? Bana niye söylemedin oraya ha. gideceğini? Ben niye çekininden görüyorum? Bak ben böyle kavga sebebi bir gördüm. Bir de sürekli telefonda konuşan sevgili durumları var. Evet. Saatlerce konuşuyorlar. Ne konuşuyorlar? Hayır, hayır o da değil. Yani aşkım şunu yaptım. Neredesin aşkım? Var. Buradayım aşkım. Yani bunu yani. yedim, bunu içtim, bunu yaptım, bunu şunu vurdum, bunu tuvalete <gülüyor> gittim. <gülüyor> ya Bu yeşi kadar geçirdim. Duş aldım, bir şey <gülüyor> yaptım ha. Çok saçma. Fikri Sa Çok saçma. Çok çok saçma. Yani çok saçma <gülüyor> bence. Bunun ne demek lazım? <gülüyor> Tutkulu var, mı başka bir konu aklınız için. bilmiyorum. işte bir WhatsApp son görülmeleri, çekenler, işte kimsenin çeynine yorum şey yaptı. E, ayrılıyorlar sevgililer. Ayrıldıktan Hı. sonraki aşama nasıl sürüyor? Yani hala çekinme ama bakılıyor. Evet. Bakılıyor kesinlikle. WhatsApp son görülmesine ben sürekli hala, ben bakılıyor. Ben hala bakıyorum. Ya abi <gülüyor> bir kızı beğensen e, ne yapıyormuş diye bile bakarsın yani, yani telefon numarasını Ama ayrıldıktan abi. sonra birazcık daha böyle parona yaklaşma. 5-6 kişinin son görülmesine sürekli bir bakıyorum. Bir de şey var bir dakika şu olay da çok enteresan. <gülüyor> Onun tek bir çözümü var kardeşim, Yeni ha. <gülüyor> <gülüyor> mi? Yeni, Yeni ayrılmışsan, nispet yap nispet yapmak için şuralarda çekinler yapayım. Bak ben geziyorum, tozuyorum, üzüyorum. Onu oluyorum, hep şeyde de yapar. Yani o WhatsApp olmasa. Peki bile, şey var mı? Biz sevgi... şurada şuradayım muhabbetindeki. Yani, yani nasıl da eğlendik kız kıza. Akıda keyif. Ben o, kız kıza, <gülüyor> hiç, kıza hiç var artık değil mi? Kız Tut kıza kız kız, sizde oluyor mu kız kıza eğlenmeler? Çok mu oluyor? Bizde oluyor. Ha. Kız kıza eğleniyoruz. Hep, hep oluyor, ama yani. olsun kız kıza. oluyor. Olsun ya. Oluyor. Yeter ya. Olsun ki barlar, dolsun kız kıza. Yok bir ya. de oturuyoruz. Yemek işte yapıyorum. Olay o. Tamam, Şimdi yani, dışarıda peki... büyük bir kitle var tamam mı? Yani arkadaşların mesela böyle çok büyük bir kitle var mı? Evet, sevmiyorum. ben çok de toplu kız kıza çıkmayı. Evet, şey yap. Evet. Yok yani hep kız kıza eğleniyoruz, eğleniyoruz, eğleniyoruz. Ama bu kadar abartma. Bir dur şu, durum yok. Şu adam da muhtaç bir durum. Hep kız kıza yapmayın. Yani. Kızlar erkekli yapın bazen, değil mi? Erkekler yani, de gelsin. Twitter'da sürekli eski sevgilinin ya da yeni ayrıldığını sevgilinin tweetlerini okumak. Mutlaka hani bana gönderme mi yapıyor? Şarkı paylaşma. Benden mi bahsediyor, hani? Bir de mi? abi şu Twitter'dan. İki grup insan var. Laf sokma var ya ya da laf gönderme. Abi 200 kişi takip ediyor. Yapmayın. <gülüyor> 300 kişi, 500 kişi takip ediyor. Yapmayın ya. Yani bir Ben kişiye yaptım mesela zaten... bugün. Ha. Ne yaptım? Ama ne yaptım? Bugün sabah önüme oturan... <gülüyor> oh, sevgili yapmışız. <gülüyor> Hayır. E, laf gönderme derken sevgiliye değil. Ben böyle iğneleme falan arada yapıyorum. Bugün önüme bir tane kız oturdu. şeyde Tiyatroya gittim. Ben çok işte... Ya bu şey canım, sana canım, hani, sana birine, birine değil yani. Bu komik ben. bir durum varsa hani, herkese ama hani... Konuşuyor bir böyle. Bir aktöre bunlar. cevap veriyor. Adam bir soru soruyor. Kız cevap veriyor falan. Telefon çalıyor falan diyor. Ben çok sinirlendim ona laf Katılmış mesela. çıkıp oynasaymış öyle. <gülüyor> fikri şimdi şöyle sorayım. Erkekler ne yapar? sana da şunu sorayım. Kızlar ne yapar? Yani iki aşama var abi. Bence. Erkek, erkek en iyi belli ya. Yani. Erkek biz sapo yani basit yaratıklar olduğumuzsun yani. İçeceksin sigara başlarsın, içeceksin sigara. Bu yani. Bu çok sıkıcı. Siz, Kızlar arasında. Şimdi var. kızlarda benim gözlenmediğim iki tane olay var. Biri hep yüz, ona göndermeler yapıyor. Laf atıyor sürekli falan. Sosyal medya üzerinden takip edildiğini biliyordur mutlaka. Ya, öbür kısımda umurumda değil. Geziyorum, akıyorum, ortamlardayım. Kız kıza keyifler falan. O tarz takılan insanlar var. Ben, i̇ki gözlemim var. Benim gözlemim şu. yani e, Genelde insanlar şey yapıyor. Hı. Sevgiliden ayrıldıktan bir iki hafta sonra, üç hafta sonra her neyse. Unutmak için yeni bir sevgili ediniyor kendine. Ya da yeni arkadaşlar. Çok yanlış yani bu. Direkt Direkt sevgili yapmak ee, ne kadar doğru. Aşkını çok unutmak için üstüne belki. yeni bir aşk koymak diye bir şey vardır ya. Öyle bir Genelde. şey. Çok mantıksız, gereksiz yani anlamsız belki. Ama yalnız olduğunca da daha çok üzülürsün. <gülüyor> Tutku. Tamam ama basit bir şey değil bir ilişki. Geceyi oluyoruz. yaşayan Geceyi yalnız geçirmezsin bana. Arkadaş çevrem vardır. Sanırım. Hayır Gerçi o var ayrılığın yani. gecesinden yani. bahsetmiyorum. Ya ondan demiyorum ya. Ondan sonraki günlerde mutlaka bir kafayı vurursun yani Ya yani. şey var. Bu kadar basit değil yani. Hani sen bir insanla ciddi bir ilişki ve sevdiğin bir insandan ayrılıyorsan hani basit bir şey değil öyle bir ilişkiye başlamak. <gülüyor> ya çok örnekleri var da. Hayır, yaptık. Kendim hayır. de yaşadım da. Tamam. Şimdi şey. Yapılmıyor e, üzerinde demiyorum. çok yorum yapılabilir bu konu. Doğru olduğunu düşünmüyorum şahsım adına. Ben ya de. basit bir şey değil çünkü bir ilişki. Hani eğer çok basitleştiren insanlar da yok değil. Peki ayrıldık, ayrı, ayrıldıktan sonra geçti 2,5 ay, 3 ay, 4 evet. ay her neyse. Beğendiğin birine nasıl yaklaşıyorsun? Yani ne yapıyorsun? Ben Hangi yaklaşamıyorum aşamada? ya. İşte en büyük problemim benim o. İşte 15 yıldır yalnızsın o yüzden. Aa, evet yalnız <gülüyor> hiç, hiç, hiç kalıyorum her zaman. yaklaşmam de. Ne yaklaşacağım ya? Ama yaklaşmak <gülüyor> gerekiyor bazen. Çok yalnız kalıyorsun öbür türlü, değil mi? <gülüyor> Ama yaklaşamayınca ne yapacaksın? Mesela yaklaşmak öyle... biri yoksa ne yapıyorsun? Vardır canım o kadar yani ıssız olmuyor. bir adada yaşamıyorsun yani. Yanıma, <gülüyor> Yanıma alacağım bir şey yok Ne alakası kız kız kız. Şimdi aklıma. hatta sizin yanlış hatırlamıyorsam geçen hafta bir konunuz vardı. Neden hep erkekler teklif eder? Evet. Muydu? Bak izlemişim ben. Din, Emre izlemiştim. Izlemiş, evet, İzlemiyoruz dinliyorum. Dinliyoruz. Dinliyoruz yani izle evet zaman da lafz atma bana. Bunlar hep Aklıma hep geldi. geldi. <gülüyor> Evet e, neyse orada öyle bir durum var aslında. Birazcık kızların da aktif olması gerekir de. Ama o evlilikte çok özel bir durum var. Yani erkeğin istemediği, kızın istediği bir durum aslında. Erkeğin sonradan Kız, bir, hep pişman oldu. Kadın mı? Diye, yani, kadın diyelim. Kadının. Kadın ba kadının. Bayanın istemediği. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani niye erkek bunu teklif... Ya, bu herhalde bir insanın bir evrimi herhalde erkeğin bunu teklif etmeye cesaret etmesi yani. Ya, ya öyle şey gelenek gibi, gibi bir şey oluyor. Şöyle olmuş artık. bir durum var hani, ataerkilden şey. girmek gerekiyorsa hani daha erkeklerin üstün üstün baskın olduğu belki zamanında öyle gelmiş hani ben mesela şey yapıyorum e, ben yönetiyorum ilişkiyi ben teklif edeceğim hani Oo. ben üst, üstünüm falan havası da olabilir hani erkeğin aslında. kıskanması da olabilir hani en başta hani. Tak şu yüzü de. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. <gülüyor> adı olsun Aynen. adı konsun. şimdi bir adını koyalım. Onu genelde sahibi babalar var diyeyim. falan. Onu genelde babalar değil mi? Gerçi Eskiler, şey eskilerden mi var? Şey var ya, ya, sahibim var. Başı bağlı var mesela çok kullanılan. Çok, çok gereksiz şeyler. Ya e peki şimdi yaklaşmak e, lazım aslında konumuz, kızların da rahatsız. Sorduğum sorunun cevabını aslında alamadım ben. Ya şimdi düşündüm de ben. Sorun neydi? Yani nasıl yaklaşırsın? yaklaşırsın? Yani şimdi sen ben nasıl yaklaşırım? Ya herkes nasıl, farklı yaklaşır tabii yani. Herkes ben siz çok... derken Emre Bey'im de benim siz. evet, e, şey ben <gülüyor> Çok yanaşamadım daha yani çok Sana kendi taktik vereyim. Can can. Adımın, adım, kendi ilk adımı attığım bir şey olmadı aslında öyle bir durum yani hiç karşı taraf. Aslında mesajlara cevap atarsan yaklaşmamış olursun. Hayır, Kızım arasını bulma aşamasında. Hayır şimdi şöyle. Arasını aşaması bence o kadar zor bir aşama değil yani Nasıl? eğer karşı taraftan zaten bir olumlu tepki alacaksan yani devam olacak ama şimdi pat diye şey merhaba atıyorum. ben. Şu... <gülüyor> Geçen <gülüyor> Suratı düştü yalnız. <gülüyor> Bir şey anlat ben. Tamam. Devam ben numaranı alalım. konuşalım Hayır. mı? Diyorsun? Onu diyorum numaranı almak kısmı dedin ya hani pat diye merhaba ben şuyum beni şuradan tanıdın mı falan diye de mesaj atılmaz ki. Bir ya. arkadaşımız geçen bize anlatmıştı radyoda Hı. bahsetmedik herhalde de ee, bu kralukla ilgili yine bir şey. İşte Face'ten mesaj yazmış işte Numaram hmm. şu işte numaranı ver ben sana Arap. kontör atayım konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> konter atayım konuşalım. Kontör devrimi kalmış lan. İşte yani i̇şte eski nereden kaldı? de öyle bir şarkısı bu. at bana sevgilim diye bir şarkısı, <gülüyor> şarkısı Yani bir hmm. eğer karşı tarafdan zaten eğer olumlu bir şeyler olacaksa bunu devam olacaksa bence yaklaşmak bu kadar zor bir şey ve korkunç değil. bir şey değil. Olması zaten gereken, ol olur. Ya bak ya olur ya olmaz. Hmm. Yaz dağılır. Tweet mi attı? ...tweetlerine... Edip, Fav Fav Favla. ...favya falan... Hmm, ...ben ret, bir şey söylemek et. istiyorum... ...aklıma geldi... ...şu an çok konuştum belki de... düşündüm bir yandan da... ...bu düşündüğüm bir konu aslında benim... Mesela yurt dışındaki insanlar hani orada kızlar teklif ediyormuş kanka. Falan. <gülüyor> çok <gülüyor> önemli. Orada kızlar teklif ediyor. Orada üniversitede kızlar teklif ediyormuş. İşte. <gülüyor> <gülüyor> o hep bir üst taşamak için söylendi, değil mi? <gülüyor> şey var şimdi ben onunla oldu. Ediyor ediyor ederim. arkadaşlar üniversitede. Ediyor, yani. Çok mesela şey var e, Hollywood filmi izledik, onlarla yetiştik büyüdük ergenlik gençlik filmleri falan. Ee? Ben şuna bağlıyorum orada mesela daha rahat bir e, ilişki ya da il, ilişkiye girmeye. Ya da sevgili olma konusunda insanların daha rahat olması insanların cinsel kimliklerini kabullenmeleriyle dahil Ya zaten onlar için bunlar bu kadar büyük. bir biz şey de değil. Bizde de aslında cinsel kimlik kabul olabilse insanlar rahat Bak rahat şimdi. yaşayabilsek ben kadınım ve ben bundan gurur duyuyorum. Hani niye ben utanıyorum ki bir erkeğe yanaşmaktan. Girdiğin konu çok uzun ve aşamalı bir konu. Hı. Ama güzel bir konudan güzel bir konu. bahsediyor. Onu seni haftaya konuk kaldığımız zaman yapalım bence veya da diğer haftalarda çünkü gerçekten çok uzun ve irdelemek kadın neden Türkiye'de değer verilmeyen bir ya, ya da insanların olarak? cinsel kimliklerinin kabullen Heh. Türkiye'de gençlerin cinsel kimliklerinin kabullen kabullenilmesi ee, kabullenmesi... ya yani gecenin bir saati bir siteye yanlışlıkla kadın olarak kayıt yaptırıyorsun <gülüyor> ve o kaç tane adam yani yapışıyor yani bu önemli bir konu aslında ya gerçekten konuşulması gereken yani diyeceğim şu ki bence insanların Karşı cinse yaklaşmak için eğer karşı cinsen de zaten olumlu bir şey olacaksa zor bir şey değil. Ama şey de var. reddedilme korkusu çok ciddi bir korku. Bende yok ben o. Bende var. Ben o yüzden olmamalı. çok geri... Ama neden insan gururu kırılacak diye korkuyor? Yani ya gurur bir kere kırılır, iki kere kırılır. Boş ver. Ya bir kızın gururunu kıran adam da yani. Ya şöyle ki zaten bir şeylerden belli olur anlatabiliyor muyum? Hani olup olmayacağı ama ilk görüşme konuşma, yani flört aşaması Belki bir sonraki aşama ama... Yani konuşmalardan zaten birçok şey belli olur. Doğru mu fikri? Ama bazen olmuyor öyle insanlarla yani. dengisiz, bazen... Çok oluyor. Hani. Yani bazen birini mesela reddet demiyorsun. Mesela. Yani yani dengis... Reddetmek istiyorsun, edemiyorsun. Yani olmuyor yani. Şimdi İstemeden kırıyorsun. Dengi, dengisizlik demiyor. konusu şöyle. <gülüyor> Erkeğin alkolden önce mi alkolden sonra... <gülüyor> After after durumu anlatabiliyor muyum? Sen de hep görüyoruz ne yapacağız. <gülüyor> evet em Emre Al alkolden sonra. Şu an emre. after, after efendim, modunda emre. emre ama ben de after daha girdim daha, girmedin, daha, daha erken sonra. aslında. Biraz sonra biraz sonra o işler. O zaman e, bugün yeterince konulardan bahsettik diye düşünüyorum tutkuyu ben haftaya. Veya da diğer sonraki haftada tekrar almak istiyorum Sosyolojik bir bakış açısıyla ben evet. değerlendirme yapmadım. <gülüyor> Sosyoloğe ihtiyacımız var zaten problemde. Şey olabilir hani birazcık eğlenme amaçlı şeylerin dışında ciddi şeylerde konuşulmalı aslında ya. Insanlar. Bugün bence e, haftaya kimsenin, konuş, kimsenin dinlemeyeceği ciddi şeylerden konuşamam. Herkesin <gülüyor> sıkıntı sizi kapatacağız evet. sizin. Evet. Ya şimdi e, bugün evet. bence aşırı da çok e, keyifli bir program olduğunu inanmıyorum yani çok gülebileceğimiz bir program ama çok Çocuğum yerinde ve çok <gülüyor> yok yok çok yerinde ve hani güzel konularımız vardı hani ya çok tıvıtmadık diyorsun e, aynen öyle ya yani. insanların keyifle dinleyebileceği yine bir program oldu ama çok güler mi gülmez mi bilemem. umarız aslında gülmek amaç mı olmalı aslında yani Araç gülmek mı amacıyla mı <gülüyor> <gülüyor> e, yapıyorsunuz olabilir mi baksana yani demek <gülüyor> konuşuyor <Aynen>. <gülüyor> Mantıklı söylüyor yani. yani neden güldürmek amacıyla mı yapıyoruz? Yani. Biz, yani. Yani biz aslında bazı şeylerin altından iğneliyoruz. Yapmak lazım. İğneleyemiyoruz Kemre sen çok fazla otosansür mekanizman çalışıyor sürekli. <gülüyor> Şuna girme tamam oraya çık. Abi tamam o zaman ne konuşmak istiyorsun? Açıkça. Her haftaya şey açıkça. Yapıyorsun. Bu hafta değil de haftaya. Tamam haftaya <gülüyor> çünkü programımız şey e, gibi oldu hani. Gelecek hafta uzun uzun Düzü bir süre konuştuk falan. insanlar gerçekten hani sıkılacak dedi ki gerçekten de kelimenin tam anlamıyla sıkılacaklar. Maalesef evet. o benim evet. yüzümden <gülüyor> çok konuşmayı sevenler. Arkadaşlar bir gelecek haftada kimselere vermeyin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gelecek hafta Bizi, bizi izleyin. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum izlemiyoruz Hayır, izliyoruz. Hayır rahmetli Mehmet Ali Birand aklıma evet. geldi. Ha, tamam. İzleyin diyor. Evet evet benim de geldi şimdi aklıma. <gülüyor> Doğru dedin. Tutku Hanım'a, Tutku Tok'a çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı için. Eyvallah. Geçen hafta e, ünlü bir sanatçımız vardı. Bu hafta yok. Evet. Ama sen varsın olsun. <gülüyor> <gülüyor> Umarım haftaya ve diğer haftalarda daha ünlü insanlarla birlikte oluruz. Ve daha güzel konuları paylaşırız sizlerle. Fikri'ye e, çok teşekkür ediyorum. Rüya ben de sana teşekkür ediyorum Emre. Tutku'ya da teşekkür ediyorum. Ve biz... Hazırlanan masamıza geçmek evet. için evet. Yüzden... Gece başlıyor. <gülüyor> Bizim için yeni başlıyor Bizim için yeni başlıyor Arkadaşlar 5. bölüm bu kadar Kendinize iyi bakın Diğer 6. bölüm haftaya olacaktır Haftaya umuyoruz <gülüyor> Olacaktır Heyecanlanın bekleyin bakalım ne konuşacaklar bu... Ciddi şeyler konuşacaklar bu sefer. Haftaya sansür yok evet. Vermeyin Açıkça <gülüyor> Sansürsüz bir programla geliyoruz Artı 18 Kendinize iyi bakın Hoşçakalın arkadaşlar. Ne oldu bana bu akşam? Sanki seni ilk defa görüyor gibiyim. Aynı sözler söyledin. Hep boş sözler. Sana nasıl anlatsam bilmiyorum ki. Kolay sözler. Okumaya doyamadığın bir aşk öyküsü gibisin. Bu her günkü sudan sözler. Sen günümsün, bugünümsün, gerçeğimsın Daha Tek gerçeğimsın Artık bitsin, sus hiç konuşma Anlamam hiç kendini yorma boşuna Her yağmur sonrasında bana aşk şarkıları çalan Ulık rüzgarlar gibisin. Belki tatlı Satlı bu yalanlar. Bir dakika seni anlayamıyorum. Gül kokan rüzgarla nasıl geçermiş gelecek yıllar? Yere iner mi gökteki yıldızlar? Dinleyemem bunlar hep boşluklar. Sözleri çok dinledim Çok dinledim bu yalanlar sen olmasan ben de olmam gül kokan rüzgarla nasıl geçermiş gelecek yıllar yere iner mi gökteki yıldızlar Dinleyemem bunlar hep boş laflar aşk bitince sözler neye